Tombikayı hastalanınca Sonbahar gelince soğudu hava. Tombikayı üşüyordum arasında. Halsizdi vücudu. Üstelik tıkalıydı koca burnu. Yattığı yerde döndü durdu. Bir türlü uyuyamıyordu. Hem başı da çok ağrıyordu. Yoksa Tombikayı hasta mı oluyordu? Ha ha. Hapşırıyordu hiç durmadan. Rahatça nefes alamıyordu burnundan. Eyvah tombikayı hastalanmıştı. Oynamak için geldi arkadaşları. Dışarıya çağırdılar Tombika'yı. Gelemem keyfim yok. Çünkü bugün çok hastayım çok. Fare dokundu alnına. Çok ateşi var dedi telaşla. Tavşan geldi yanına. Merak etme biz bakarız sana dedi arkadaşına inliyordu tombikayı ağrıyordu her bir yanı eyvah tombikayı çok hastalanmıştı fare sarıldı usulca tombikayının koca burnuna iyileşeceksin merak etme dedi kulağına bak tüm arkadaşların yanında porsuk su ısıtırken çorba yaptı tavşan hemen köstebek sildi arkadaşının terini alnına koydu ıslak mendili Tombi kayın'ın üzerine örttüler. Ona sıcak bir çorba içirdiler. Eyvah! Tombi kayı çok çok hastalanmıştı. Baykuş, çalı kuşu ve karga uçtular birlikte ormana. Faydalı otlar bulup getirdiler arkadaşları Tombi Topladıkları otlardan çay yapıp içirdiler Tombi "Tavşan elini tutup, iyileşeceksin." dedi ona. Tombikayı çok üşüyordu. Ateşten titriyordu. Eyvah! Tombikayı çok, çok, çok hastalanmıştı. Kendini iyi hissetsin diye resimler yaptılar ona hep birlikte. Astılar resimleri. Tombikayı görsün, mutlu olsun diye. Uykuya dalan Tombikayı görünce sevindiler arkadaşları, iyileşecek diye. Tombikayı uyurken Beklediler başında, yorulmuştu hepsi. Sırayla daldılar uykuya ve Tombika'yı uyandı bir süre sonra. Yaşasın, iyileşmişti sonunda. Neşeyle şarkılar söyleyerek teşekkür etti arkadaşlarını. Siz bakmasaydınız bana iyileşemezdim asla. Tombika'yı sevinçten dans etmeye başladı birden. Haydi. Dışarı çıkıp oynayalım Artık hasta değilim ben Birden hapşırdı fare Öksürdü tavşan Baykuş titremeye başladı Since bunaktı burnu Neler oluyordu Şimdi de arkadaşları Çok ama çok hastalanmıştı Tombika'yı Yatırdı arkadaşlarını Üşümesinler diye Örttü üstlerine yorganı Yanınızdayım dedi onlara ben bakarım size hasta olsanız da. Beni bırakmadınız zor anımda. Ben bırakar mıyım sizi hasta yatağınızda? Dedi gülümseyerek Tombika'ya arkadaşlarına.